Merhaba, Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralin ÇED raporu onaylandı. Greenpeace Akdeniz, Türkiye'nin itirazları değerlendirilmediğinden hukuki süreç başlatıldı. Konuyla ilgili Greenpeace Akdeniz'in görüşü şöyle. Sevi toplum kuruluşlarının bu sürece katkıda bulunduğu söylense de gerçekte olan Greenpeace'in bu süreçte itirazlarını sunmuş olması ve bu itirazların değerlendirilmemesidir. ÇED raporu Rosatom şirketi tarafından üçüncü kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulduktan sonra başlatılan kampanyaya 215 binin üzerinde insan bu raporun onaylanmaması için imzalarıyla destek verdi. Greenpeace'in ve kampanyaya katılan kişilerin bu ÇED raporuna karşı çıkmaları nedenleri özellikle nükleer santrallerin en temel riskini oluşturan Nükleer atıkların depolanması, taşınması ve devreden çıkartılması süreçlerindeki çevresel risklerin yanı sıra güvenlik ve emniyet konusu ile ilgili olarak bunlara karşı alınacak önlemler konusunda ciddi yetersizlikler olmasıydı. Ayrıca ÇED raporunda herhangi bir nükleer kaza halinde bu kaza ile ortaya çıkacak olan her türlü zararın giderilmesinden kimlerin sorumlu olacağı, bu zararların nasıl karşılanacağına dair yeterli bilgi bulunmuyor. Nükleer sorumluluğun sadece maddi zararların karşılanması olarak da düşünülmemesi gerektiği nükleer sorumluluğun nükleer bir kaza olduğunda bunun sorumluluğunun kimin alacağı sorusunun da, da cevap verilmesidir deniyor Greenpeace Akdeniz bu imzaların yanında. Greenpeace'in kamuoyu araştırması da şunu gösteriyor. Türkiye halkının %64'ü nükleeri istemiyor. Bütün bunlara rağmen onaylanan ÇED raporu 21 Ekim 2014 tarihinde halkın görüşüne açılmıştı. Bu süreçte çevresel etki değerlendirme raporunun kabul edilmemesi gerektiğine dair Türkiye çapında 3000'e yakın resmi imzalı dilekçeyle ilgili resmi kurumlara sunulmuştu. Ancak bu görüşlerin ne kadar dikkate alınıp alınmadığına dair de herhangi bir şeffaflık söz konusu değil. Halkın katılımının sağlanmadığı ÇED sürecinde ÇED raporunun onaylandığı haberi de medya üzerinden ancak takip edilebiliyor ve bakanlık tarafından onaylanan raporun son hali Henüz yayınlanmış değil. Bugüne kadar Greenpeace'in yaptığı itirazların cevapları ise henüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınabilmiş değil. Bu da sürecin şeffaflıktan ne kadar uzak olduğunun bir göstergesi. 250 bin kişinin imza verdiği nükleer karşıtı kampanya ise beni kurtar.org adresinden devam ediyor. İsteyenler beni kurtar.org adresine girerek şimdi buraya imza atabilirler. Belçika'nın Electrable şirketi tarafından işletilen Liège kenti yakınlarındaki Tiange nükleer santralindeki bir reaktör 30 Kasım pazar günü elektrik sisteminde meydana gelen yangın nedeniyle kapatıldı. Belçika'da işletilen 7 nükleer reaktörden sadece 3'ü faaliyette şu anda yani 7'de 3 çalışır. Fransız ortaklığı GDF Suez şirketinin birleşenliği olan Electrable, Liège kentinin güneybatısında bulunan 1000 MW Tiange 3 santralinin Dışında bulunan elektrik kablolarında peş peşe meydana gelen yangınlar sonrasında reaktörün kapatıldığını açıkladı. Elektrable'dan yapılan açıklamada yangın nedeniyle santralin nükleer güvenliğinin tehdit altında bulunmadığı ve hiçbir işçinin zarar görmediği iddia edildi. Belçika'nın elektrik üretiminin %50'sini gerçekleştiren 7 aktif reaktörde sık sık sorunlar yaşanıyor ve ancak bunların sadece 3'ü çalışıyor. Haziran 2013'ten bu yana Duel 3 ve Tiang'e 2 reaktörleri güvenlik tehlikesi oluşturan çatlaklar nedeniyle kapalı tutuluyor. Duel 4 reaktöründe de Ağustos başında sabotaj sonucu oluşan yağ sızıntısı nedeniyle faaliyetlerine ara verilmişti. Bütün bunlara rağmen Türkiye'de hükümetse Akkuyu'da nükleer santral için ısrar ediyorlar. Bu arada Almanya'nın en büyük şirketi olan EON, kömür, gaz ve nükleerden çıkacağını açıkladı. 30 Kasım'da yapılan toplantıda açıklanan karara göre şirket kömür, gaz ve nükleeri içeren enerji üretme faaliyetlerine son veriyor. Şirket hali hazırda faaliyetinin %54'ünü oluşturan yenilenebilir enerji alanındaki payını daha da arttıracak. EON şirketi yetkililerince yapılan açıklamada enerji piyasalarındaki değişimler, teknolojik gelişmeler ve farklılaşan müşteri talepleri karara gerekçe olarak gösterildi. Almanya'da yenilenebilir enerji kaynakları kirli enerjilerin yerini hızla almaya devam ediyor. EON'un 31 milyar avro şu anda net borcu olduğu biliniyor. Şirket kömür ve gaz sektörlerinden çıkarak bu borcu azaltacak. EON ayrıca Kuzey Denizi'ndeki petrol arama faaliyetlerine ilişkin önümüzdeki günlerde de bir stratejik gözden geçirme yapacağını duyurdu. Gitgide dünya şirketler yenilenebilir enerjiye doğru hızlı bir hareket içinde. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği yani IUCN. Afrika'nın batısındaki siyah gergedanın türünün aşırı avlanma sonucu tükendiğini açıkladı. Merkezi İsviçre'de bulunan birlik, soyut gelmekte olan hayvan ve bitki türlerine ilişkin bir kırmızı liste yayınlıyor. Rapor'a göre Afrika beyaz gergedanı ve Java gergedanı da soyut gelmekte olan türler arasında ne yazık ki. Vietnam'daki son gergedanın kaçak avcılar tarafından 2010 yılında öldürüldüğünü belirten IUCN Endonezya'nın Java adasında hala küçük bir grup Java gergilerine bulunduğunu ancak onların sayılarının da hızla azaldığını kaydetti. IUCN dünya üzerinde tüm memeli türlerin yaklaşık %25'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklıyor. Sürüngenler de soyu tehlike altında olan diğer hayvanlar e, grupları arasında. Karada yaşayan sürüngen türlerinin ise %40'ı yok olmak üzere. İnsanlık olarak dünyayı işgal ettikçe diğer türlerinde yaşamaklarını ellerinden alıyoruz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.